İki yaşına giren Ela, anne ve babasına her istediğini ağlayarak yaptırmaya çalışıyor, sık sık öfke nöbetleri geçiriyor, istediği olmadığında kendini yere atıyor ya da kafasını duvara veya yere vuruyordu. Annesinin ikna çabalarına hayır olmaz diyerek karşılık veriyor, annesine vuruyordu. Bir akşam yemeğinde tablet verilirse yemeğini yiyeceğini söyleyen Ela, istediği reddedilince yemek masasındaki örtüyü çekip, tüm sofrayı yere indirmişti. Bu durum karşısında babası öfkelenmiş, Ela'yı odasına götürüp kapıyı da kitlemişti. İçeride öfke nöbetleri şiddetlenen Ela bir yandan bağırıyor, ağlıyor, bir yandan odasındaki kalemlerle duvarları boyuyordu. Annesi Sena Hanım ise neredeyse her akşam yaşanan bu krizler yüzünden gözyaşlarını boşalıyordu. Kızları Ela'nın bu asi ve inatçı davranışları karı koca arasındaki bağı da olumsuz etkiliyordu. Sena Hanım bu krizlerin sonunda kızının istediğini yaparak gönlünü etmeye çalışıyor. Eşi Hasan Bey ise bu yaptığının doğru olmadığını söylerken senin eserin sen bu hale getirdin bu kızı diyerek eşini suçluyordu. Evet bakalım bu ailemize neler yapması ya da yapmaması gerektiği konusunda bugün uzmanımız neler önerecek? Adım adım insan başlıyor. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, adım adım insan başladı, çaylar kahveler hazırsa burada da terapiniz hazır diyorum. Ve çok kıymetli konuğumu takdim etmek istiyorum sizlere İbni Haldun Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Burcu Uysal hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Nasılsınız? teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? izlerdiği çok çok teşekkür ederiz. Ee, Ekranların başındaki izleyenlerimize bir hatırlatma yapalım müsaadenizle hocam. Adım adım insan, daha doğrusu kullanıcı adıyla adım adım insan. Instagram hesabındayız. Sorularınızı bir an önce yazmaya başlayın. Yayın sonuna doğru birikmiş olsun ki ben de hocamıza sorayım. Zira bugün Ela bebek iki yaşına girdi ama çok öfkeli, çok asi, Anne babasına mum tutturuyor adeta. Yere başını vurmaları var, öfke nöbetleri var. Sürekli hayır hayır hayır var bu hayırı duyan bir öfkeli baba var aynı zamanda. E haliyle aile dinamiklerinde herkes etkileniyor. İşte biz bu durumu değerlendireceğiz, bir analiz yapacağız. Bu minvalde sorun yaşayanları ise soru sormaya davet ediyorum efendim diyorum ve hocam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 Ama o çok istiyor, işte elinden alınmış, ne olacak, sen ne dersin gibi. Aslında ayna tutmanın en güzel yolu evet. değil mi? Biz hep onu Kesinlikle. söylüyoruz. Oyun terapileri bu anlamda çok işe yarıyor. Belki çok böyle o krizlerin patolojik boyutu dediğimiz her akşam ve her an oluyorsa bir evet. oyun terapisi Hı. değil mi? alması tabii, tabii. çok fayda sağlayacaktır. Bu oyun terapisi o limbik sistemdeki düzenlemeye katkı sağlayacak. Limbik sistem deyince hocam bizim seanslarımız hem de evet. seans gibi olduğumuz evet. aynı zamanda psiko eğitim bir nevi Hı. tabii ki Kesinlikle ne yapıyoruz psikoterapilerde? E, psiko eğitimi önemsiyoruz önceki hmm. e, yolumuzu, haritamızı çizebilelim diye. 0-4 yaş arasında çocukların hmm. beyin genişimi hala sürüyor. Evet. Hep söylediğimiz bir şey var. Önce ilkel beyin var. Hmm. İlkel beyinle yaşıyor. Ne? Yeme, At içme ürtüler değil mi? Evet. Bu. Atma, vurma belki, hmm. korunma anlamda. Sonra o limbik sistem devreye giriyor. İşte hmm. o 1 yaşından Üst sonra. Üst beyin artık geriyor. Üst beyine doğru çıkıyor. Evet. Ama hala medeni beyin. Yani hmm. ön korteks devre dışı. Hmm. Yani tam olarak aktif değil. Ya evet ailem şimdi bana tablet ver o zaman yemeğimi yiyeyim bari usulurum, <gülüyor> akıllı akıllı. alayım diye bir neden sonuç gelemiyoruz yok yani, bir, ama biz bunu bekliyoruz. Özellikle evet. Hasan Bey vakamızdaki baba. Ee, odaya kitleme doğru mu sizce? Hani Olayı değerlendirelim. Yani e, şimdi odaya kitleme zaten çocukla iletişimi kapatmak anlamına geliyor. Hani çocuğu e, kabul etmemek, o duygusunu kabul etmemek aslında çocuğun orada verdiği tepki bir saygısızlık değil hani ebeveynler biraz böyle dalgalayabiliyor bana saygısızlık yaptı haddini bilecek işte falan öyle bir şey değil o onun farkında değil o kendi e, duygularıyla yoğunluğuyla meşgul ve onu aşamıyor aslında yardıma ihtiyacı var çocuğumuzun hani o krize girmiş ve sakinleştirilmeye ihtiyacı var birazcık böyle sükunetle yönlendirilmeye ihtiyacı var ama tabii ki çok kolay bir durumda değil Hı. hani zaten eğer e, sükunetle çocuğa karşılık veremiyorsak Uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz anne babaların hı hı. ama uzaklaşmak demek ben genellikle mesela hani ben de iki çocuk annesi evet, bir Allah psikolog olarak teşekkür ederim. Ee, baş demiyorsam o an çıkıyorum yani bir sürü olayla karşılaşıyoruz. önemli bir şey cümle evet. onu bir alabilir miyim izleyenlerimize bakın dedi ki ben de baş edemediğim. Evet, Bu tabii önemli ki. bir e, e, itiraftır bir psikolog için çünkü Kesinlikle. ben de öyle. Yani kilitlendiğim, hmm. çözemediğim an. İnsanız sonuçta. Insanız ve her şeyi çözemeyiz. Tabii ki. Her an her şeye dokunup, her şeyi güzelleştiremeyiz. Kesinlikle. Çünkü karşımızda bir insan var, bir birey hmm. var. E, dolayısıyla e, o an çaresiz hissetmektense hmm. ne yapıyordu evet. annemiz? Yani e, şöyle bir şey, eğer o an kendimizi sakinleştiremiyorsak, zaten o öfkeyle ilgili hani psiko de deriz ya, bir hissederiz biz, kan şöyle bir e, basıncı artar, bir gözümüz döner falan. O aynı şey aslında onu hissettiğimiz zaman kendimizi sükunete çağıracağız. Çünkü duygu regülasyonunu yapabilecek olan, yetişkin olan biziz. Eğer biz de kaptırırsak, biz de bağırıp çağırırsak, Ela gibi, yani ona hangi konuda örnek olmuş, rol model olmuş oluruz, e, bu işler böyle çözülüyor. Ama ben daha güçlüyüm, o yüzden seni bak odana kapattım, Hani orada aslında bir zoraki bir şey var, e, cezalandırma var yani kendi kendi kaderine terk etme var çocuğu. Ve çocuk orada ne yapıyor? Öfkesi artıyor tabii ki. Anne babadan daha çok uzaklaşıyor. Hı hı. Eğer regüle edemiyorsam, sakinleşemiyorsam da dediğim gibi en ideal olanı mümkünse bizim terk etmemiz o değil. Biraz sonra sakinleştiysem gelip hani çaktırmadan çocuğa bir bakmak. Kendine zarar veriyor mu? Bir de bu çok önemli öfke nöbetlerinde. Yere vurdukları zaman. Evet. Ama şöyle bir şey var anneleri dinlediğim zaman diyorsunuz hmm. ki efendim kafasını bilerek yere vuruyor. Bana onu yaptıracağın, yaptıracağından o kadar emin ki hmm. ve ben de o kafasını yere vurduğunda dayanamıyorum. Canı acıyor mor arıyor hala yapıyor. Hmm. O yüzden ben istediğini yapıyorum. O da kafasını vurmaktan vazgeçiyor. Şimdi bu en zor durum. Ela'nın bu, ak bu akşam belki tablet yüzünden masayı dağıttı evet. ama bir Önceki akşamda belki kafasını yere vuruyordu, hmm. yine anne gönlünü alıyordu, yine istediğini yapıyordu. Evet. E böyle durumda kafasını yere vurarak bir şey hmm. isteyen çocuk var. Evet. Yatmayacağım diyor, uyku saati geldi, kafasını Direkt yere vuruyor. Zarar Burada ne yapmalı anneler? Zaten aslında bizim böyle bir öfke nöbeti karşısında hani tavsiye ettiğimiz şey mümkünse eğer zarar vermiyorsa çocuk orada anahtar kelime hani zarar ya kendine ya başkasına zarar vermiyorsa çocuk kendi halinde bırakmak bazen en iyi söndürücü oluyor hani bilişsel davranışçı terapi terminolojisiyle konuşursak hı hı. bir davranış pekiştirmek istiyorsak ne yaparız gideriz e, ilgi gösteririz dediğini yaparız ya ödüllendirilmiş oluyoruz aslında çocuğu evet. ama burada e, eğer ben bir şekilde ilgisiz kalırsam e, çocuk bakıyor ki zamanla bu yok satamadım ben bu davranışı. Bir şeyleri değiştirmem lazıma giriyor. Ama burada anahtar kavram dediğim gibi zarar. Eğer çocuk zarar veriyorsa kendine ya da etrafına bazen etrafına da zarar veriyor. İşte duvarları boyamak da bir etrafına evet, zarar öfkeyle vermek. Öfkeyle değil mi? Evet. Öfkeyle. O durumda da biz e, çocuğu sakinleştirmek için e, annenin belki ya da babanın fark etmez hani ona sükunetle böyle bir sarılması özellikle kollarını falan şöyle tutacak şekilde canım kızım canım oğlum falan gibi birazcık böyle sakinleştikten sonra şey diye düşünüyor aileler ya o öyle barcak çaracak ben de onu ödüllendirecek miyim sarılacak sarılmayı mıyım? ödül olarak evet. düşünüyorlar evet aslında alakası yok yani çocuk kendi kendine hani regüle olmasına yardımcı olmak sonra ben onun dediğini yine yapmıyorum yani tableti yine vermeyeceğim mesela ama, ama sevgimden mahrum bırak evet Evet çok güzel yani o, o sen bir şeyleri yanlış yaptın diye seni sevmiyorum git ne halin varsa gör kilitli kapıların arkasında kal. Bu çok e, zor bir durum çocuk için düşündüğümüz zaman baş etmesi çok zor bir durum. O, onun yerine e, işte sakinleştirdikten sonra yine istediğini vermemek belki ama Sükuneti erdikten sonra çocukla bir yetişkin gibi tabii ki yetişkin gibi derken onu karşımıza oturtup konuşmak anlamında söylüyorum. Tabii ki ona göre kelimelerimizi seçeceğiz böyle mi hissettin ama bizim işte kurallarımız var ya da birlikte şöyle muhabbet etmek istiyoruz gibi gibi daha sonrasında bir şeyleri çözmeye çalışmak gerekiyor. E bu dönemde özellikle erkek çocuklarındaki öfke daha şiddetli hmm. olabiliyor. Vurması tabii biraz hmm. daha kız çocuklarına göre daha e, maskülen oldukları için e, hacı yatmaz öneriyordum ben. Hmm. E, yani öfkesini bir şekilde ya vurma eylemini dışarı atması lazım hmm. ama zarar vermeden ne yapabilir? Yastıkları yumruklamak. Hmm. E, başını yastığa vurabilirsin. Evet. Bak oraya değil şuraya vur ama. Hmm. Hani yine vurmayı yap. Buna çok yönlendirmeyi olmadan, çok açıklar. Aynen. Kanalize etmek Kanalizm, belki. Yani orada bir e, katarsis sağlamak hani dediğimiz şeyini duyguyu dışarı akıtma evet. belki. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani e, bu dediğiniz gibi kullanılan bir yöntem aslında. Çocuk Çünkü bazı çocuklarda bu öfkeyi illa dışa atacak. Ya yani o sükunete ermesi sanki daha zor gibi geliyor bana da bazı çocuklar için. Ama çocuktan çocuğa da değişiyor. değişiyor hani bazı çocuklarda da çocuk böyle bir şey yokken sadece böyle öfkesini evet. görüyoruz. Ama etrafa zarar vermesi falan yok. Durup dururken al şu yastığı yum yok, yumruklamayı öğretiyoruz <gülüyor> evet, çocuğa. Abla, Onu da hani teşvik etmekle evet. de değil. Bununla da karşılaşıyoruz evet. çünkü bazen. Kesinlikle değil. Ama dediğiniz gibi bir şeylere vuruyorsa bak oyun gibi. Hadi gel şuna vuralım. Ya da bazen şey de tavsiye edilir. Kağıt yırtalım. Evet. Hani o enerjisini atacak bir şeyleri yapacak. İşte ama çocuğu yine orada da şu tavsiye ediliyor çocukla birlikte yapın yaptığı şeyi hani o şey hissine kapılmasın. Ben şu an kötü bir şey yapıyorum kenarda Hı -hı. annem beni bıraktı garip garip bakıyor aş yastıkları yumrukla dedi gibi değil. Kandırılma hissi var Hı -hı. ya da böyle ite, ötekileştirmeyi evet. hissedebiliyor çocuklar. Yani onu. biraz eleştirel bir bakışı Hı -hı. çok kolay sezer çocuklar. Hı -hı. Onu yerine oyuna çevirmek. Tamam hadi vuralım o zaman birlikte vuralım. Eğer çocuktaki bu duygu çok yoğunsa tabii. Çok yoğunsa doğru. Dediğim gibi özellikle teşvik etmektense ama Hı -hı. illa da çocuk dışsallaştırmak için bir öğe arıyorsa da makul bir şey ona sunmak, Hı -hı. yönlendirmek de evet. olabilir. Ee, şimdi efendim hatırlatalım. Ee, biz adım adım insan hesabındayız. Bir, lütfen Instagram'a sorularınızı yazmaya başlayın. Ee, ve arkadaşlar ekrana vermeye başlasınlar. Çünkü bu konu çok yoğun. Annelerin hmm. çok e, müzdarip olduğu evet. bir mesele aynı zamanda. Şimdi biz e, öykümüze döneceğiz ama... ...tabii ki bu davranışların sosyal ihtiyaçlarına da girmek lazım. Yani hmm. e, bir ihtiyaca binen e, bir, bir tepki veriyoruz. Yani hmm. biz de öyle ağlıyorsak, ağlama davranışı varsa... ...bir ihtiyacımız var çünkü o akıyor. Çocuk bağırıyor hayır diyorsa, hep hayır diyorsa... Bir şey istiyor, bir şey evet. söylemeye çalışıyor. 0-3 yaş dönemi. Biz yine Ela ve ailesine dönüyoruz. Çünkü orada Ela'nın babası annesine senin eserin bu diyor, suçluyor. suçluyor. Ama Ela'nın annesi de Hı -hı. Ee, daha çok merhamet eden, anne yüreği dayanamıyor, Hı -hı. baba çok e, sert, anne de çok, çok yumuşak. Sert. Ortada bir e, şey yok. Yani ikisinin yaklaşımını bir Hı -hı. konuşalım. Çünkü anne babalar için, e, böyle çocukları olanlar için nasıl bir, aynı anda nasıl Tabii. bir davranış sergilemeleri Bunlar çok e, önemli, iş birliği önemli Kesinlikle. çocuk yetiştirmede. Peki 0-3 yaş döneminde psikososyal ihtiyaçları nelerdir? E, bunlardan biraz girelim, ilerleyen dakikalarda devam edelim. Diğerine. Tamam. Şimdi 0-3 yaşa baktığımız zaman aslında e, dünyaya gelmek Zor bir şey. Hani düşündüğümüz zaman bambaşka bir alemden bambaşka bir aleme göçüyoruz ve bir sürü ihtiyaçlarımız var. Daha nefes almakta bile zorlanıyoruz. Sonrasında evet. karnımız acıkıyor, üşüyoruz. Bir sürü ihtiyaçlarımız var. Ve çocuklar en temel, en basit ihtiyaçlarında bile çok muhtaçlar aslında baktığımız zaman. Anneye muhtaçlar ya da bir birinci derecede babaya artık bakım veren dediğimiz kişiye muhtaçlar. Ve bu muhtaçlık eğer doğru bir şekilde karşılanmıyorsa, o ihtiyaçları doğru bir şekilde karşılanmıyorsa yani doğru karşılamaktan da kasıt burada ihtiyacı olan şeyi e, zamanında da vermek önemli. Yani çocuk orada acıkmış, ağlıyor, çok klasiktir, bebektir ağlasın alıştırma ama karnı açma ya da bir ağrısı mı var hani bunları ayırt etmek Bağlanma açısından çünkü psikososyal gelişim dediğimiz zaman 0-3 yaş döneminde ilk akla bağlanma gelir. Evet. En temel ihtiyaçlarımızdan biri de bağlanmadır. Çünkü dediğim gibi çok muhtaçızdır. Bir desteğe böyle korunup kuşatılmaya ihtiyaç duyarak geliriz. Ve ihtiyaçlarımız da zamanında ve düzgün bir şekilde karşılandığı zaman da e, sağlıklı, güvenli bir bağlanma geliştiririz. İşte Hı. annemiz olur, babamız olur yakınlarımıza karşı ve bu bağlanma sayesinde aslında yaşam boyunca ilişkilerimizi de sağlıklı bir şekilde yürütebiliriz. O bağlanmanın e, sağlıklı olmadığı e, çocukların yetişkinlik zamanında da çok ciddi kişiler arası ilişkilerde problem yaşadıklarını görüyoruz. Veya e, işte çok katı e, kendine karşı da başkalarına karşı da çok katı olabildiklerini görüyoruz. Öz şefkatleri olmuş. evet. Aynen öyle. Şimdi bağlanmanın da tabii hani çeşitleri var. Dediğim gibi güvenli olduğu zaman bu çocuğun ihtiyaçlarının gözetildiği sadece fizyolojik de değil tabii ki. Duygusal anlamda da ihtiyaçlarımız var bebekken de olmak üzere. İşte bir korktu mu? Annesi o bakışıyla hemen onun bakışına karşılık verdi mi? Onu desteklemek için yanında olduğumu köpek gördü çocuk. işte havladı yüksek sesten korkar çocuk. 6 aylık bir bebeği ele alalım hani 6 aylık bebek normalde eğer köpekle kötü bir tecrübesi yoksa korkmaz ama aniden havlarsa köpek korkar. Hı hı. E böyle bir durumda anne ani sesten irkildiği için aa köpek değil mi bak işte merak etme yanındayım mesajını hani bunu söylemese bile gerçekten elini tutması, ona okşaması, sakinleştirmesi bu da bağlanmanın temel gereksinimlerinden biri. Duygusal anlamda çünkü çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Hı hı. Bunlar olduğu zaman güvenli bağlanma oluyor ama güvenli bağlanma olmadığı zaman işte e, bu sefer de çocuklukta da e, sorunlar başlıyor ve sonra yetişkinliğe de yansıyor maalesef. Hı hı. Şimdi güvenden güvenli bağlanmadan söz edince aslında aklıma şey de geliyor Erikson'un psikososyal gelişim kuramı çok klasik zaten sizin sorunuzdan direkt e, çağrışım yapıyor. Şimdi Ericsson'un kuramına göre psikososyal bu gelişim evreleri aşama aşama ve her evrede bir tema var. Yani o temayı biz ya düzgün bir şekilde işleyeceğiz, çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacağız ve onu aşmasını sağlayacağız. Mesela ilk aşamada çocuk bir yaşına, bir buçuk yaşına gelene kadar güven, yani en temel ihtiyacı çocuğun güven duyabilmesi. Orada aslında bağlanmayla da ilişkili bu güven. Hani ben... E, sağlıklı bir bağlanmam varsa zaten güven duyuyorumdur. Annemin ya da babamın ihtiyaç duyduğumda yanında olacağına, ihtiyaçlarımı karşılamakta bana yardımcı olacağını bilirim ve güven duyarım. Güven duyan çocuklar da zaten e, kaygılı olmazlar. Güvensiz çocuklar hani neyle karşılaşacağını bilmeyen, işte bir yeni bir durumla karşılaştığında, korktuğunda, üzüldüğünde e, nereye sığınacağını bilmeyen çocuklar kaygılı büyür ve e, kaygıyla baş etmeye çalışırlar yetişkinlik çağında da çocuklukta da bu kendini belli eder güvene karşı güvensizlikler Hani bu gelişim kuramı ilk aşama için e, bu güveni açtıktan sonra hani çocuk belli şeyleri artık ha Tamam ben ihtiyaçları konusunda zaten destek alıyorum Annem beni her anlamda babam arkamda dediği zaman çocuk artık Birazcık o simbiyotik ilişkiden hani anne ile kendini o bir görme ilişkisinden yavaş yavaş özelliğe doğru geçer. İkinci aşamaya geçer. Artık bireyselleşme, e, otonom olma, kendi başına hareket etmeye doğru evrilir artık çocuğun gelişimi. Ve aslında sağlıklı olan da budur. Birey evet. ee, olmanın aslında tek tek düğmelerine basmayı, kesinlikle. o yöntemleri, o basamakları anlatıyorsunuz. Evet. Ne kadar önemli. Yani o güveni hissettiği zaman çocuk ancak dünyayı keşfeder işte arkasına dönmeden çok klasiktir ya AVM'lerde falan çocuklar o dönemlerde fırlarlar giderler çünkü El bir yandan istemez. da, Bir yandan da aslında güzel 14 aylık şey. oğlum elimi asla tutmuyor ya. yani. 14 ay ya sen 2 evet. yaşında değilsin dur bir ne <gülüyor> Biraz <yap? gülüyor> yavaş gel insan Yani fazla hızlı geliyor evet. ve ben şu an baş edemiyorum yani, yani. Evet. şu an e, çünkü tehlike duygusu henüz yok. Kesinlikle. Bir de hani dediğimiz şey evet e, doğru kaygı e, olmuyorlar belki. Karanlıktan korkmuyor, böcekten korkmuyor her şeye saldırı hani öfkeyi e, regüle etmenin yollarından biri belki şey olabilir mi hocam ya ela içinde söyleyeyim. Merak duygusunu biz köreltiyoruz çocuklarda. Hı. Ben bunu fark ediyorum. Evet. Hangi duyguyu ben beslersem ona yönelik aktiviteler, ona yönelik alanlar açarsam bebeğime evet. sanırım o zaman daha sağlıklı gidecek. Hı. Öfkesi evet tabii ki olacak. Fıtratımızda var. Öfke, kızgınlık Kesinlikle. bu duygular olacak. Bunlar tamam ama bunların dışa yansıtmasını sağlıklı akıtabilmek için Hı. daha olumlu duyguları ön plana çıkarmak. Merak duygusunu teşvik etmek. Evet. Çocuklar çekmeceleri açmak istiyor. Tamam Yani dolapları açmak istiyor. Tencereleri indirmek evet, istiyor. Her ama şey. biz anneler diyoruz ki Dağımlık durmasın evimiz, hmm. düzenli olsun istiyoruz. Ama şu var, bizler iyi e, sağlıklı zihinde bireyler yetiştirmek istiyorsak bedelleri ödeyeceğiz. Hmm. Bu bedeller ne kadar basit evet. bedeller. Daha Aslında olsun, öyle ama... Çok basit bedeller. Bu bedelleri ödemeyip 15-16 yaşlarında... Hmm gen terapistlerin kapılarını çalmaktansa bırakalım o evler biraz dağınık olsun. Öfke yerine merak duygusunu pekiştirmek. Çekmeceleri dağıtsın. Her yer her yerde olsun. Hmm. E, topluyoruz tekrar dağılıyor. Hepimiz evet. yapıyoruz bunu yaşıyoruz. Özellikle o merak duygusuyla belki e, medeni beyni de beslemiş oluyoruz diye düşünüyorum biz. Kesinlikle. Limbik sistemi de. Hmm. ilkel beyinden uzaklaştırmak. Hmm. Gerçek dünyayla tanıştırmanın belki yolu bu. E, hmm. Bu alanda uzmansınız hem de bir öğreticisiniz hmm. üniversitede. Siz neler söylersiniz? Hmm. Yani çok güzel ifade ettiniz. Aslında o merak duygusu çocuk için o kadar temel bir şey ki gelişimi açısından bilişsel gelişimi, zeka gelişimi açısından ama biz istiyoruz ki çocuğum çok zeki olsun çocuğum çok girişken olsun ama yerinde otursun mümkünse. Yani. Ben, ben istediğimde olsun. <gülüyor> evet. Yani dediğiniz gibi çekmeceler karıştırılmasın. İşte evdeki o raflar yerinde dursun her şey ve benim işte bazı ailelerde şöyle de bir düşünce var. Benim işte salonumdaki kristalle Niye çocuğum doğunca kaldırayım? Çünkü çocuk ona alışmalı gibi gibi. Ama e, bir şey kaçırılıyor 0-3 yaş dönemi için en azından. Dediğiniz gibi merak duygusu o kadar önemli, o kadar merkezi ki onların gelişimleri için. Merak duygusunun e, körelmesine, önüne geçmesine engel olacak aslında her şey e, ikinci plana gelmesi lazım. Her şey derken tabii ki orada birazcık makuliyeti de önemli de ama en azından evimde ufak o sık gittiği yerlerde çocuğumun ufak değişiklikler yapmam gerekiyor. Onun güvenli bir şekilde o keşif duygusunu e, merak duygusunun önüne geçmemek için ona engel olmamak için işte klasiktir. Prizlerin kapakları işte mobilyaların sivri köşelerinin e, e, şey yapılması dik, e, bir şekilde onların da çözümleri evet, var küf, şimdi. böyle küçük pof pof şeyler evet. var yapıştırmak için. Yapıştırıcılar e, yani şu vesaire. değil değil mi? O mobilyayı orada kaldırmak değil. Yok onun varlığını görmeli. Yani şu var şu sehpanın üzerinde onun elini kesecek bir şeyi alabilirim. Hı. Makas, bıçak işte neyse. Hı hı. Ama ben masayı kaldırmamalıyım ki o masanın üzerine çıkılamayacağını da öğrenecek. Evet, yani uyum sağlaması gerekiyor kurallara da. Evet. Ee, her şeyi kaldırıp <gülüyor> e, böyle bütün sadece halı serip de dolayabildiğince e, hani O da değil çıkımsa uyaran yok. E tabii uyaran yani. yok o da yani sadece evet. oyuncakları koyup da işte oraya dokunmasın buraya dokunmasın Hı. aman zarar gelmesin dediğimiz zaman. Ama ne yapacağız? Oradan geçmesi gerektiğini bilecek evet. oraya dokunmaması gerektiğini bu zamanla olacak belki. Günlük hayata farklı. dair belki tecrübe toplamayı da öğrenecek. Evet, evet, hani evet. Biz bu masanın üzerinde oyun oynayacağız. İnanamayız annem burada çayını içer işte kitabını koyar gibi bunu da görecek bu da bir uyaran aslında normal şartlarda dediğiniz gibi mümkün mertebe çok tehlikeli olan şeyleri kaldırdıktan sonra işte belki o elektrikli aletler kablolar vesaire onları ortadan kaldırdıktan sonra veya onu yakacak şeyleri ortadan kaldırdıktan sonra çocuğu yine gözetim altında tamamen de bırakalım ne yaparsa yapsın maalesef henüz o kadar olgunlaşmadı. Ama sonrasında da mümkün mertebe çocuğun kendini rahat hissedeceği bir alanda keşif duygusuyla hareket etmesi bir şeyleri denemesi işte defalarca aynı şeyi yapar çocuklar mesela onlar için çok önemlidir e, takıp çıkarırlar birbirlerine vururlar <gülüyor> mutfakta oynamayı çok severler mesela bu öfke duygusundan ziyade yeniden merak devreye girsin istedik hı hı. çocuk engellendikçe öfkesi evet. artıyor ama keşfederek aslında rahatlayacak hı hı. o da aslında evet. onun için bir terapi değil mi? o meşguliyet kesinlikle hani biz hep terapi deyince şimdi kişilere biz günlük hayatta bizim de streslerimiz var bizim de bazı bizi sinirlendiren yoran durumlar var buna karşın ne tavsiye ederiz biz işte deriz ki e, sizi mutlu eden meşguliyetler edinin deriz. Çocuğu da mutlu eden şey o keşfetmesi, yeni şeyleri denemesi. İşte deriz ki bir oda dolusu oyuncağı var hocam gidiyor tencere tavayla oynayacak illa. Ben anlamadım hocam <gülüyor> oynamadığı evet, için. Evet. Yani e, belki hani birlikte oynayınca zaten çocukla oynayacak ancak o zaman öyle, kıymetleniyor. Öyle. Öbür türlü o do, e, evin doğal haliyle her şeyini keşfetmeyi tercih ediyor. Evet. Ve aslında bu çok kıymetli gelişimde baktığımız zaman 0-3 yaşın ee, nöronlar var doğduğumuzda ama o nöronların arasındaki bağlantıları ancak o e, uyaranlarla hani e, bomboş bir oda örneği verdiniz. Ben orada bir halı sereyim, madem 0-3 yaş çocuğum var hiç tehlikeli olmaz birkaç oyuncak atayım oynasın akşama kadar öyle değil. Hı -hı. Çocuğa bolca uyaran vermem lazım ki onun zeka gelişimi e, çünkü 0-3 yaş arasında zeka gelişiminin %80'i tamamlanıyor. Yani. Ee, çoğunu zaten bu dönemde tamamlıyor ve biz ona bolca uyaran vermeliyiz. İşte bu anne bebek kursları falan oluyor. Ee, onlarda mesela ne yapılır işte değişik kumaş materyaller ya da ahşaplar işte bak bu mesela dokunur çocuklar hisseder. Çocuklar aslında evde de bunu yapıyor. Derin duyuların da evet. gelişmesi değil mi çok Kesinlikle. önemli. Evet. Çocuklar evde de bunu yapıyor aslında bakıyor bunu ellemek istiyor. Ay elleme o <gülüyor> dökersin ama ona da elleme o da sıcak. O cisimlerde tanımı <gülüyor> aslında evet. değil mi o? Ya onun yerine belki hadi gel bak şimdi bu benim kahvem merak ediyorsun biliyorum ama bak dokun birazcık sıcak. Değil mi? Hadi sen. Zaten adım. çekiyor. sen tutacak, sen hocam, yapıyorum ben. <gülüyor> Görüyoruz zaten bunu, ama biz fırsat vermiyoruz. Hı hı. Aman yanar. Evet, o koruma içgüdüsü biraz fazla olunca bazen, hani iyi anne baba olmak istiyoruz bir tarafıyla, ama bir tarafıyla da fazla korumacı, fazla böyle her şeyi kontrol eden anne baba olduğumuz zaman da. Çocuğun gelişimini aslında sekteye uğratabiliyoruz. Çocuğun gelişimini geciktirebiliyoruz. Hiç istemediğimiz şeyi hani o koruma içgüdüsüyle yapabiliyoruz. Maalesef. Bu helikopter anne babalık <gülüyor> kavramı Mantar, var ya. kavram çok önemli. Evet. Yani evet. şöyle bir helikopter gibi çocuğun etrafında dolaşıp da hemen Aa, duruma müdahale etmeliyim. E bir, bir bırak yani bir bak çocuk ne Zaten yapıyor. Zaten böyle anne babaların çocuklarında şöyle soru yaşıyoruz. Sürekli mesela anne baba yokken gizli gizli bir şeyleri yapma. Evet. Daha tehlikeli işler yapabiliyor. Böyle annelerin babalar, anne, babaların çocuklarında daha çok kazaların yaşandığını görüyorum. Evet. Çünkü gizli yapıyor. Tek başına denemek. Tek başına o o merak istiyor. duygusunu giren bana izin vermiyorsun ama da. ben bunun bir yolunu bulacağım. Anlık kolluyor zaten böyle evet. radar gibi her şeyi evet. gözlemledikleri için 0-3 yaş Hep anneler biz konuşuyoruz ya böyle hani çocukların gelişimi işte şu önemli bu etkinlik. E, eminim şöyle hani anneanneler, babaanneler aman tuba biz de çocuk büyüttük ne var yani atı verdik oraya diyorsunuz ya. Eskiden bu kadar uyaran yoktu. Eskiden bir tane taştan, topraktan araba yaparlardı. O arabaya bakarlardı. Evet. Şimdi e, Şimdiki çocuklar çok zeki diyoruz. Hmm. E, zekadan ziyade algıları çok açık. Çünkü algılarını etkileyen ekranlar, yazılar, Kesinlikle. oyuncaklar, renkler çeşit çeşit arabalar var değil mi? Hmm. Yani bir e, dük dükkana giriyorsunuz vay çeşit bir sürü şey e, var yani. çocuk her birine saldırıyor. Bunların hepsi aslında ne yapıyor? Hani dediğiniz o beyindeki nöronlar arasındaki snapsleri sürekli böyle hareketlendiriyor. hareketlendiriyor. Tabii. Eskiden ne yapıyorduk <gülüyor> diyelim ki hani, e, bizim ve bizden önceki jenerasyon? Birkaç iki üç hmm. tane vardı. Onunla biz dedi ne vardı? Kreatif düşünme belki. Daha çok hmm. evcilik, daha, evet, mi, daha çok üretme yani. ihtiyacı vardı. Üretme ihtiyacı vardı. Şimdi çocuklarda biraz daha üretme değil. Her şey üretilip veriliyor. Hazır. <gülüyor> evet hazır yani. var. Ondan da farklı hani hmm. sembollere takılma. Evet. Onlar var yani sembolik. Ee, yeni nesil bence semboller, hmm. dijital dünya bunlara ilgi duyacak. Çünkü ona doğdu ve onu algıladı. O zaman Kesinlikle. biz bu çocuklarımızın çağına göre hmm. daha e, kar-zarar ilişkisi güderek belki kontrol etmemiz hmm. gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam şu sorumu da soracağım. Sonra ama bir sürü soru gelmeye başladı. Hazır uzmanı da bulduk. Tamam. Ee, da şimdi aslında biz bu merak duygusunu giderek arttığından ben onu da soktum araya o soruda. Biraz bireyselliğe adım adım kendini gösterdiği süreçte. O bireyselliğe bakalım. Yani... Yani öfkeyi e, tanınması, hmm. öfkeyle baş etmesi. Ela'ya döneceğim haliyle hmm. oradan biraz gidelim. Anne babalar farklı turum, tutum sergilerken o bireyselliği de etkiliyor. Buradan bağlayalım hocam. Hmm. Hasan Bey çocuğuna çok. Diktatörce evet. yaklaşıyor terbiye etmek adeta Hı -hı. amacı ama Sena Hanım annesi yufka yüreği hiç evet. kızının ağlamasına cezalandırmasına dayanamıyor. Hı -hı. Ağlamasına vurulmasına başında dayanamıyor ve hemen ne istiyorsun kızım tabi etme evet, evet. al bakalım yavrum Hı -hı. gibi. Ee, tabi önce cezalandırıp ağlatıp sonra verme var bir de Hı -hı. öyle bir durum var. Evet, Şimdi böyle durumda anne babalar farklı tutumda. Bunun sonuçları ne olur bir bunu görelim. Bir de Sena Hanım'a ve Hasan Bey'e ne öneriyorsunuz? Evet şimdi zaten çocuk terbiyesinde hani en temel kavram en çok neye dikkat etmediğiniz deseniz herhalde tutarlılık derim. İlk aklıma gelen kavramlardan biridir. Çünkü insanın bir kendi içinde tutarlı olması gerekir. Ben bugün eğer çocuğuma diyorsam ki Bak sana sadece belli saatlerde şu kadar süre tablet vereceğim ee, ki zaten sıfır 3 yaş arası mümkün mertebe e, kaçınsak en ideali de. Hani örnek olarak şimdi herkesin elinde tablet olduğu için. Hı -hı. Ama sonra ertesi günde bakıyorum arkadaşım geldi, boşver ya hazır sessizce duruyor falan. Ama çocuk neyi öğreniyor? Yani bu kurallar demek ki delinebiliyor, Esneyim. esneyebiliyor. Çocuklar bunu... Çok iyi gözlemliyor. Hani hiçbir şey gözlemliyor. Ben burada hiç suçlamıyorum. Evet. Ve ona verilen mesaj ne? Kesinlikle. Sana bazen verebilirim, bazen vermeyebilirim. Benim Ama bu bana bağlı. Göre. Yani evet. o aslında keyfi olduğunu kuralların, e, anne babanın aslında bir otorite e, figürünün, ondan daha güçlü olan bir figürün elindeki. Ee, yani kukla gibi oynatıldığını hissediyor çocuk ve buna da öfke duyması normal. Hani orada ne dedik Ericsson'ın işte o ikinci gelişim aşamasında artık özerk olması, otonom olması. Çocuk da aslında şunu da söylüyor ya benim de e, tercihlerim var. Sen öyle diyorsan ben de böyle diyorum. Sınırlarını test ediyor. Bir şeyleri denemeye çalışıyor. Yani e, soruya dönecektim ama Anne babaların tutarlılık Anne babaların tutarlılığı. E, ya, ha, Kendi yani tutarlılığı devam. içerisinde ee, hani bu çok kıymetli bir de anne babalar arasında da tutarsızlıklar çok yorucu oluyor. Yani çocuk çok git gel yaşıyor. Hmm. Çok da sık rastlıyoruz. Aslında bir tarafıyla anne babaların bu şekilde e, birbirlerinden farklı olması, farklı karakterlerde, farklı yaklaşımlarda olması bir zenginlik olabilir. Yani dengeleyici olabilirler. Ama öncelikle kendi içlerinde bir ağız birliği yapmaları çok önemli. Yani çocuğun karşısına geçip de, ben işte e, tableti vereceğim. Yok gözünün önünde çocukların kavga edildiğinde. Ya da sen bu hale getirdin demesi Hasan Dendiğinde. Ya da Hasan Bey bir şey yapmaya çalışırken e, Sena Hanım tam zıttı yapması. Yani ikisi belki birisi belki hani ben, ben bunu söylüyorum ailede anne babalardan birisi belki biraz dominant olabilir. Evet. yeri biraz daha merhametli Hayır, esnek daha yaklaşmalı. Bu daha merhametli. iyi sanki. Evet evet. E, dengeleyecek bu ama bunların ikisi uç noktada olursa. Kesinlikle ya orta bir yolda buluşmak zorundalar. Hani şunu şöyle görmemeli anne babalar biz çok farklı ya. Yani bazen onu da görüyoruz. Yani biz belki de e, bir araya gelmemesi gereken iki insandık gibi. Çünkü çocuk üzerinden de bu gerilimler artabiliyor maalesef. Çocuk bir stres faktörü. Önceki programlarınızda ele almıştınız. Evet, evet, evet. Evlilik açısından aslında hem bağlayıcı bir şey ama bir tarafıyla da stres faktörü. Çocuk Kavla geldikten sonra. birisi. Tabii ki. En, en klasik <gülüyor> tap yani e, en üstteki nedenlerden biri. Ama burada e, aslında bunu bir zenginlik olarak görmek. Aslında eşlerinin her durum birbirlerini tamamladıklarını bilmek hani o zıtlık zıtlığın uyumunu görmek çok kıymetli sadece orada önemli olan şey birazcık orta yolu bulmak için gayret göstermek ve çocuğun karşısında da aslında ağız birliği yapmak hani çok klasiktir çocuğun önünde konuşmayın gidin bir karara varın ya da zaten her konuda aşağı yukarı bir uzlaşı noktaları olsun anne babaların ve birbirlerine de saygı göstersinler ha Bazen çok e, uç durumlar olur, e, bununla ilgili tekrar duruma göre e, esneklikler de olabilir. Ama genel olarak böyle bir orta noktalarının olması ve kesinlikle e, uzlaşı sağlanması çocuk açısından da, ilişki açısından da çok önemli. Öbür türlü ipin kaçıyor, çocuk e, tutarsızlık gördüğü zaman tamam demek ki, ben o zaman bundan sonra ben anneme gidiyorum diyor. Mesela Ela ne yapacak? Babaya gitmeyecek. Babadan nefret edecek. Babadan belki. nefret edecek. Baba kötü birisi diyecek. Yani aslında e, bazen iyi polis kötü polisi oynamak güzel olabilir. Yeter ki işbirliği olsun. Aa, bak baban izin vermiyor. Anne eğer çok merhametliyse ki haklı. Aslında babayı da sadece e, suçlamak değil ama bak bizim kurallarımız vardı. Hem e, zaten ben, ben de bazen hani dediniz ya, e, akademisyen olarak, uzman olarak belki böyle örnekler vermek de e, seyircileri rahatlatabilir diye herkesin düşünüyorum herkesin yaşadığı Kesinlikle. problemler çünkü. bizde de benzerdir hani ben hep merhametli olan e, tarafım eşim daha normalde diyor ki sen akademisyensin diyor <gülüyor> ama ben daha böyle çocukla o an e, bir, bir şey yapabilir miyiz babası evet. mesela hani çok klasiktir Kesinlikle. bizim. Duygu durumları da değişebiliyor evet. belki çok öfkeliyseniz siz babanın o an evet. rahat olması sakin olması ikisinin birden çocuğa eleştirmemesi ergenlik döneminde evet. mesela bu bunu çok rastlıyoruz evet. ergen çocuk bir şey yapıyor evet. kızdıracak anne baba ikisi birden öfkeli. Evet. Lütfen tamam biriniz o öfkeyi yaşayın. Yani ortayı bulan sızacak liman olsun, olsun çocuk için değil mi? Kesinlikle. Çok önemli. Vallahi adım adım insanda şahane böyle her hafta güzel güzel konular gecik. Ela dediniz. Şimdi yeni açanlar varsa ekran başında kim bu Ela acaba? İki yaşında ailesini bunu tutturan bir kız çocuğunu konuşurken evet. bizler böyle analiz ediyoruz, terapotik yaklaşımları söylüyoruz ve sizler, sizleri aynı tutmaya çalışıyoruz ama yeni ekranların başına geçenler varsa adım adım insanda bugün Ela'yı anne babasını konuşuyoruz. Bir hatırlayalım öykümüzü sizler için. 2 e, yaşında dedik Ela efendim. Anne ve babasına her istediğini alarak yaptırmaya çalışıyor. Sık sık öfke, öfke nöbetleri geçiriyor. İstediği olmadığında kendini yere atıyor. Ya da kafasını duvara veya yere vuruyordu. Annesinin ikna çabalarının hep hayır karşılığını veriyor. Ve annesine vuruyordu. Bir akşam yemeğinde tablet verirse yemeğini yiyeceğini söyleyen Ela isteği reddedilince yemek masasındaki örtüyü çekip ...tüm sofrayı yere indirmişti. Bu durum karşısında babası öfkelenmiş... ...Ela'yı odasına götürüp kapıyı bir güzel üstünden kitlemişti. İçeride öfke nöbetleri şiddetlenen Ela... ...bir yandan bağırıyor, ağlıyor... ...bir yandan da odasındaki kalemlerle duvarları boğuyordu.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 Evet bu sorunu biz yatırdık masaya başından beri konuşuyoruz. Burcu hocamız çok güzel e, tavsiyeler veriyor. Sena Hanım'a, Hasan Bey'e e, ve onun nezdine sizlere efendim. Devam edelim hocam. İşte bu a, ayrı tutumları dedik ki biz e, yumuşatmalıyız ama dozunda yumuşatmalıyız. Kesinlikle. E, Herkes bir adım atacak belki evet. hani orta yolda buluşacağız. Odaya düşeceğiz. kitleme yok dedi bunu düzenleyeceğiz. O, belki o yok. an yemek yemek istemiyorsa hmm. bu da çok... Tamam odana gidebilirsin. <gülüyor> hani... Bazen o da olabilir, yani kitlemiyoruz ama e, odasına eğer ben ortamı terk edemiyorsam yemek masası o zaman böyle davranırsan seni odana götürmek zorunda kalacağım. Çünkü şu an sofrayı rahatsız ediyorsun. Hı -hı. Hani çok net yaptığım bir şey. Ee, daha da çocuk hani anlamıyorsa hala e, algıları henüz açılmadıysa gelmediyse ortama. O zaman da tamam üzgünüm. Ee, şu an seni sofradan uzaklaştırmam gerekiyor. Biraz sakinleş burada ama orada kritik olan şey kesinlikle kitlememek. Yani biraz sakinleş anneciğim. Ben e, biraz sonra konuşmak istediğinde yanımıza gelebilirsin tamam mı deyip çıkmak. Kapıyı da özellikle açık bırakmak. Evet. Zaten o kapının eşiğinde oturacak. Evet. Biraz seni rahatsız edecek, alacak. Ama sen orada bir duymamaya Ona zaman vermek, kendine evet. zaman vermek. Yemeğini yemeye devam edelim. Ha, demek yemek yerken tablet. Olmuyormuş. Olmuyormuş. Bunu yani. anlatmak gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey de var hocam. Bunu sizden duysun istiyorum izleyenlerimiz. Ee, hani biz istiyoruz ki her şey böyle gülük gülistanlık olsun. Evet. Ama krizler olacak. Çocuk yetiştiriyoruz ve bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Yani düşünsenize dil bilmeden bir ülkeye gidiyorsunuz. Bir sürü sorun yaşamaz mısınız yani, kendinize anlatana kadar de, değil de, mi? De, neler ne? e biz aynı şekilde çocuğumuzla dünyada yaşamayı, hayat kurallarını, hı hı. ne nerede, ne zaman yapılacak bunu anlatırken elbette krizler Kesinlikle. yaşayacağız. Yani o adaptasyon süreci aslında o ilk yıllarda çocuğun sınırlarını test ettiği. Çünkü şeyi de fark ediyor dediğim gibi önce bir doğuyor çocuk anne karnında zaten yani anne ile bir bütün. Sonra Dünyaya geliyor ama hala anneyle bir bütün olarak algılıyor kendini çünkü çok muhtaç her an yanında olmasını bekliyor evet. ama sonra yürümeye başlıyor işte yavaş yavaş artık o bir, bir, bir buçuk yaştan sonra e, o özellik dediğimiz hani kendi kendine hareket etme dediğimiz ama bu sefer de şeyi de fark ediyor ya bende bir şahsiyetim benim de kendi isteklerim var. Annem bana nasıl hayır diyorsa ben de hayır demeliyim bunu deneyecek çocuk. ya yani kendi sınırlarını çizmek zorunda bunu bize hayırı demezse biz ona hayır dedirtmezsek dışarıda nasıl yarın öbür gün hayır diyecek? Aslında hayır demesi önemli. Hep hayır hmm, diyor. Evet. Ya. Peki hep aslında... değil de mesela hayırı dengede kullanması için. Evet. Biz hayırı nasıl anlarız? İki yaşındaki çocuğun hayır ne aslında? Hmm. Bunu da doğru okumak. Evet, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani ben şunu istiyorum. Hani hep böyle bir denemek aslında oradaki. O hayra çok takılmamak belki. Yani şu olsa olur mu? Bazı durumlarda çocukla e, pazarlık yapmak. Eğer onun için çok kıymetli bir şeyse, ben genelde ya ne olacak? Gelişimine zararlı mı? E, Sağlığı zararı değil. Tamam, senin dediğin olsun. Yani çocuk bu duyguyu da yaşamalı. Bak ben tercih ettim. Hmm. Ben dedim ve almam aldım. Hmm, tabii ki. Yani buna ihtiyacı var aslında sağlıklı bir gelişim için. Ne istiyoruz? Biz yetişkinlikte kendi ayakları üzerinde dursun, gerektiğinde, e, haksızlığa uğradığında karşı koysun diyoruz. Ama çocuk bize hayır deyince... Aa şuna bak. Sen nasıl anne babaya hayır dersin? Sen ne anlarsın gibi Yaklaşımlar evet. olabiliyor. Hani e, okulda parmak kaldırmıyor. Biliyor cevabı ama evet. parmak kaldırmıyor. Biraz yani. çocukluğuna gitmek lazım. Nasıl yetiştirdik Neyi biz? Yani e, biraz sivrilmeye başladığı zaman bizden nasıl tepkiler gördü değil mi? Evet. Ya da abisinden ablasından. Bunu abi ablalar da yapabiliyor yetişkinse eğer. Evet, e, bunlar önemli. Sadece anne babaya unutmamak gerekiyor. Kimle yaşıyor evet. ve ne kadar engelleniyor. Ama hep dediğimiz gibi özgüven. Evet. çocuklarımız özgüvensiz. Nasıl Ergenlik döneminde özgüvensiz yani hep biraz evet normalde olacak hani evet. fıtratımızda var ergenlik döneminde ama bu çok ileri boyuttaysa değil mi bizim hayatımızı etkiliyorsa Biraz geçmişe de bakmak Değil lazım mi? ya da şu an hani 0-3 yaşan çocukları olan anne babalar içinde bunun çok temel bir şey olduğunu gelecekte çocuğun özgüvenli olması, kendi bağımsız kararlarını verebilmesi, sorumluluk alabilmesi için de aslında bu çok temel bir şey. Hı. Çünkü çocuk hayır deyince ne yapıyor yani ne yapacaksın işte şunu mu yapalım bunu mu yapalım çocuğa aslında alternatif sunmak da onu çok geliştiriyor. E, o zaman işte A şıkkını değil B şıkkını seçti. Ha, tamam o zaman tamam boyamanı yapabilirsin. Sen boyamayı tercih ettin. Sorumluluğu oluyor çocuk. Karar mıydı? Karar nasıl? Nasıl bile işte Evet. Mi? Çok kararsız insanlara baksak acaba. Yani. Değil mi? Nasıllardı? Onları merak nasıl, ediyoruz. değil mi? Çocuklukları nasıldı? Kararlarını neye göre verdiler? Karar verme e, izinleri oldu mu? Yani öyle bir fırsatları oldu mu? Ya da, da verdikleri mu? kararlar nasıl eleştirildi? Evet. Çok yani önemli. bak işte sen yaptın şöyle oldu. Sen o yüzden yaptın. ben hiç dokunmayayım diyen bir hmm. yetişkin olmaması açısından. Kesinlikle. Sorulara geçelim mi biraz? Olur. Adım adım insan instagramdan hmm. baya yoğun gelmiş. Mesela Nur Sağlam kullanıcı adıyla benim bebeklerim demiş efendim izleyenimiz. Hmm. ikiz bir kız bir erkek ve 22 aylıklar ve oğlum fazla inat çok ağlamaları var ve kızımı ısırma bir şeyler hmm. atma yerlere vurma gibi davranışları var. Önleyip nasıl, bunu nasıl önleyerek tepki vermeliyim? Hmm. Ee, teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz paylaştığınız için. Evet, evet hocam. Evet yani tabii ki ikiz büyütmek de ayrı bir şey. Şimdi baktığımız zaman aynı yaş döneminde hani tek bir çocuğu kontrol etmiyorsunuz. Ee, mesela az önce dedik ki mümkünse e, öfke nöbetinde hani zarar vermiyorsa birazcık da görmezden gelmek. Ama bu durumu göz, görmezden gelemeyiz. <gülüyor> Diğer bir yavru da var. O zaman ne yapacağız? Hani birazcık... E, Belki dikkat dağıtmak ama dikkat dağıtırken sadece o anlı kurtarmak için dikkat dağıtmak sonra çünkü orada saç başa girmişler aa gel gel bak sana ne göstereceğim deyip bir çocuğu belki kucaklamak o <gülüyor> anı atlattıktan sonra o krizi atlattıktan sonra da ama bak çok canı yanmış empati duygusunu geliştirmek çok önemli. Evet, uf yani, olmuş. Evet. Son zamanlarda bunu çok uf söylüyorum. Olmuş. Evet, uf olmuş, uf yani, olmuş. Belki onu yine evet. bu şey peluş hayvanlarla tiyatral bir şekilde ya yani bu anlık müdahaleyi yaptıktan sonra uzun vadede çalışılacak bir şey bu. Ama anneler de yapabilir bunu çok kolay bir şekilde peluş hayvanlarla. Bak işte e, o onun ayağına çarpmış, e, sence o ne hissediyor, canı yanmış, üzülmüştür dedi mi falan gibi. Çocuklar e, biz birçok şeyi anlamıyorlar. bu Böyle bir muhabbeti anlar mı gibi de düşüne de biliyoruz bazen ama kesinlikle böyle böyle gelişiyor çocuklar. Yani tehlike algısı da aynı şekilde az önceki örneklerde. Yani e, konuşmamız gerekiyor bir yaşında bile olsa. Öyle öyle o uyaranlarla zihinsel, sosyal gelişimi e, biz onlara daha fazla Uyaranına maruz bıraktıkça gelişecekler, İşte Uyaran diyecekler. bizim ne olmamalı? Bu çok önemli Hı. belki. Uyaran derken izleyicilerimiz bunu alıp cımbızlar ve evet. farklı işleyebilir. O yüzden müdahale etmek istiyorum. Onları evet. çok iyi tanıyorum. tecrübelisiniz tabii ee, Şimdi Uyarana maruz bırakmak dediğimiz şey cep telefonları ve televizyon evet. olmasın. Kesinlikle. Orada evet. aşırı uyaran var. Nasıl uyaran var biliyor musunuz? Bombarduman. Geliyor sürekli bir şey. Sürekli Hı. ekran geliyor. Yani bütün... E, Çizgi film kanalları sabahın yedisinde hmm. açılıp gecenin on kapanıyor bazı evlerde. Kesinlikle. Bu çok önemli. Lütfen bunu yapmayın. Ee, tamam benim evimde de açılıyor belki ama şöyle bakıyorum bir on hmm. beş dakika maksimum yarım saat ama Sınırlamak bakmaması. Çok. Sadece kulağını doyurması, hmm. oradaki abuk subuk e, robotik seslere maruz kalmaması bu da bir Kesinlikle. uyaran. Gerçek özgün insan sesine maruz kalması. Aynen öyle. Değil mi? Yani e, mümkünse dediğim gibi zaten kaçınmak. Hani sıfır üç yaşta ekran telefon biliyorum bu çok zor tamamen kaçınalım demiyorum. En azından Dediğiniz gibi minimuma indirmek, dakikayla ben yapmak. Ben şu bebek olmadan önce... Hı. Kesinlikle ne demek idealistlikler. Yani ben anne olunca evet. ne mümkün Tabii böyle bir zamanda çok zor belki. Değil, zor. Ama burada sanır. şey gibi olmamalı onun için sihirli bir şey. Evet. İlk fırsatta i̇yice, alacağım, karıştıracağım. Bir yani, de kıymetlendirmek. Yani alhelade olmalı, sıradan evet. olmalı. Şu sehpa gibi olsun o. Hmm. Önemli yından geçip gitsin ama bunun için evet. duyarsızlaştırma yöntemini kullanmak. Hmm. Değil mi bu hmm. önemli? Dokunma, elleme, açma da değil evet. ama tamamen maruz bırakma da değil. Çocuğa alternatif sunabildiğimiz zaman ya da belli kuralları ...olduğu zaman zaten hani onları kabullenmek her defasında böyle bir krize de dönüşmeyecektir. O ekranla ilgili evet. olarak da rutinler olmak Çok şahane e, yorumlar, cevaplar hocamdan gelirken yine Ceyda Hanım'ın sorusu devam edeceğim. Hı -hı. Önemli bir soru. Şahane sorular soruyorsun Sızlandıracağım. Evet vaktim de daralıyor. Bu yaş grubu demiş. Özellikle 0-3 yaş grubunu kastediyor izleyenlerimiz. Evet. İle evde ne yapılabilir? Bir yerden sonra sıkılıyorlar artık oynamaktan demiş. Hmm. Devam etmiş. İstediği olmadığında çığlık atıyor, agresif tavırlar sergiliyor, sürekli oyun istiyor, bıkmıyor. Hmm. Şimdi anne de tabii sürekli oynayacak evet, ve bu kesinlikle. dönem kendi haline bırakacağımız dönem de değil. Evet. Ne öneriyorsunuz sevgili anneler? Aynen Buyurun. öyle. Şimdi aslında biraz zor bir zamandayız. Hani şu pandemiden dolayı zor bir zamandayız. Çünkü normalde ben annelere, gerçi yine belki açık alanlara çıkmalarını tavsiye edebilirim. Bu yaş döneminde çocuğu olanlara mümkün mertebe çocukla evde çok ee, çok uzun kalmamalarını eğer kendilerini de iyi hissetmiyorlarsa kesinlikle evden dışarı atmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü e, çocukla birlikte bir şeyleri yapmaya çalışmak ve ona yetişmeye çalışmak bir yerden sonra anneleri yıpratabiliyor. Yetersizlik hissine kapılabiliyorlar. O yüzden mümkünse e, parklara, bahçelere, şimdi koronadan da korkuyoruz ama yine e, açık, açık havaya çıkmak en azından hani böyle yürüyüş bile yapmak. Çocuğun hani o çok klasiktir enerjisini atmasını sağlamak. Her gün Bence yaz kış demeden bunu yapmaları çok kıymetli. Yani e, uzun yıllar Almanya'da yaşadım. Almanların zihniyeti şeydir. Kötü hava yoktur, kötü kıyafet vardır derler ve e, kıyafetlerini giydikten sonra dışarıya çıkarlar. Ve bu çok temel bir şey aslında hmm, çocuğun Avrupa'da en çok ihtiyaç duyduğu öyle. şey. Ama biz ne yapıyoruz? Ay kış oldu yok, soğuk, üşür, Kış önce evlere kapanacağımız Yok öyle düşüncesi. bir şey yok. Yani bütün gün... Zaten modern zamanlarda anneler çok eleştiriliyor. Ben ben de bunu eleştiriyorum. Yani Ne olarak hocam? Yani şöyle işte küçücük yaşta kreşe veriyorlar. Ondan sonra bir çocuğuna yetemiyor. Bir çocuğuna işte bakamıyor gibi gibi. Ama e, aslında neye göre kıyaslıyorsunuz? Hani dediniz ya Babaanneler işte anneanneler sizin zamanınızla mı kıyaslayacağız maalesef o zamana göre komşuluk şu an o kadar herkes o kadar şanslı değil. Mahalle ortamı yok yani bir çocuğu bir köy büyütür diye bir söz var ama ya. biz... Kendi başımıza büyütüyoruz kutu gibi evlerimiz içerisinde çok, çok zor bir şey. Burada biraz daha e, dikkat etmemiz annelere destek olmamız evet. gerekiyor. Ben bu vesileyle anneme çok teşekkür ediyorum. Çünkü annem şu destek söyledi ya bana da hakaret mi etti sevdim anlamadım. <gülüyor> ben dedi sizin ağzına emziyi verip verirdim, şuraya uyurdunuz saatlerce bu senin çocuğun çok yumuyor. Biz Aynen. bunu çok oynatmış, bunu çok oyalamamız lazım yavrum yani evet. benim 60 yaşında değişiyor. annem var. Yani, e, onu değişiyor. fark ediyor çocuk yani fazla bizimle fazla kıyaslıyor. Fazla. Tamam yani bizden daha zeki olabilir şimdiki çocuklarımız. E, bunun avantajlarını yaşayacağız belki ileride. Zorluğunu da yaşayacağız ama değil evet, mi? Evet yani bir şekilde Çok önemli bir şey söylediniz. Aslında zaman. şey bu e, zamansal farklılık da çok önemli. Hani bu helikopter annelik, fazla koruyucu olmak bununla da alakalı biraz sanki. Hani annelerimize baktığımız zaman benim annem de 4 çocuk büyütmüş. Yani kadın ne yapsın hepimiz de güzel güzel ama ilgilenmiş gülüyor, ama... Tabii yani bir şey olarak kendi bizi idare ediyordunuz, oyalıyordunuz. Işte, çünkü onu öğreniyordu çocuk, anne işi de yapmak zorunda. Ama şimdi ben işte ne yapıyoruz, şimdiki zamanlarda bakıyorum, bir çocuğa iki çocuğa ancak yetebiliyoruz. E çünkü zaman da değişti. İşte her şeylerini tam takır yapmaya çalışırken ya yıpranıyoruz ya çocukları da bu sefer her şeyleri beş başı olduğu zaman doyumsuz. E, ya bırakın bir şeyleri de eksik kalsın. Ya bırakın birazcık da mutsuz olsun gün içerisinde. Yani uzun vadede değil tabii ki. E, hemen onu helikopter annelik gibi... E, gidip de ay benim yavrumun canı mı sıkılmış, ay benim oğlum düşmüş mü, işte e, şöyle mi olmuş böyle bırakın yani birazcık size Her gerçekten... düştüğünde anında evet. çok tehlikeli bir durum yoksa. Tabii. Nazlı yetiştirmemek için kesinlikle, mesela bu yöntem değil Kesinlikle. Ya da işte biraz kendi daha. Kendi kalksın. Evet. Bilebilmesi, bir fark edilmesi. o durumla. Hı. Kesinlikle. Çok güzel bilgiler hocam. Bu program hiç bitsin istemiyorum. Siz <gülüyor> de istemiyorsunuz eminim ama uyarılıyorum. Acele et çok konuşma diyorlar. Hissediyorum bunu. <gülüyor> Burcu Hanım oğlum iki yaşında istediği olmayınca kendine vuruyor. Ne yapmalıyım önemli bir soru. Kısa bir cevap hocam devam evet. edeceğim sorulara. Yani dediğim gibi o an vurduğu zaman kesinlikle çocuğa müdahale etmek gerekiyor. Belki klasik olarak o ilk kısımda konuştuğumuz gibi Hı -hı. sarılmak, sakinleştirmek. Hı -hı. Ama ondan sonra da istediğini vermek değil. Yoksa pekiştirmiş olacağız. Konuşmak mümkün mertebe. Ceza vermek de değil. Çünkü çocuk o an duygusunu ifade edemiyor. Yalnız kaldığını hissediyor. Neye kızdığını anlamak biraz daha duygusunu çalışmak çocuklar ee, yardımcı olabilir ama uzun vadede annelerin Bu hemen sonuç alamayacaksınız bunu tam da onu söyleyecektim hmm. yani bir anda böyle bir defa yaptım olmadı ha, psikologlar da söylüyor ama öyle değil <gülüyor> yani emek vereceksiniz işin içine gireceksiniz çocuğa bunu anlatmaya bir değil üç değil beş değil her defasında sükunetle böyle yapmamalısın. Ya, sabır işte. Eğer e, işte kendin kızdıysan, öfkelendiysen gel benle konuş gibi uzun uzun çocukla anlatarak. Ya da bir kere çözmek. yapıp iki kere yapmayarak çocukla evet. tutarsız bir izlenim bırakmamak. Hmm. Ben şöyle bir soruları hızlı hızlı okuyayım. Tamam. Çünkü hepsine bence zaten ortak, ortak cevaplar cevap vereceksiniz. Doğru. Böylelikle zamandan kazanalım. Mesela Ecrin demiş ki tabii ki demiş bu dönemde vardı sorunu. E, geceleri uyanıp öfkeli bir şekilde bağırması. Hmm. Hiçbir şeye ekna olmayıp çığlık atması demiş. Sümeyra Hanım şu an e, yaşıyor çok inatlaşıyor demiş 0-3 yaş dönemi için hmm. Merve Hanım şöyle söylemiş her şeyi konuşarak anlatmaya çalışıyorum ama bildiğini okuyor benim de sabrım taşıyor demiş önceki mesajında şu var sürekli zıtlaşıyormuş çocuğu kendi isteklerini zorla kabul ettirmeye hmm. çalışıyor olmazsa vurma demini gösteriyor kardeşiyle hiçbir şeyini paylaşmıyor çok önemli buna girelim ancak yaşının gerektirdiği gibi davranıyor sanırım hmm. bilinçli bir anne kendi eklemiş ya tabii ki ben konuşan bir anne var hmm. ama tabii kendini kendi isteklerini zorla yaptırmaya çalışıyor diye bir evet. yorumlama var annede. Hmm. Bu bunların hepsini toplasak. Evet. Ne çıkar ortaya? Ne çıkar? <gülüyor> Çünkü 5 dakikam kaldı. Öyle Çok mi? Hızlıydı. Evet. Gerçekten maalesef. program maalesef. bitti. <gülüyor> Buyurun, Çok program bitti. Size sözü bırakıyorum. 5 dakika sizin hocam. Ee, yani Şimdi çocukların orta yolu bulmak için kardeş kavgaları da çok temel bir şey. Belki hani orada bir şeyler söyleyebiliriz. Hı hı. Kardeşlerin birlikte bir şeyler yapmalarını teşvik etmek, genel olarak onların ilişkisine yatırım yapmak bu anlamda kıymetli diye düşünüyorum. Bir de belki hani... Ödül ceza konusunda da biz çok e, te, e, tasarruflu davranalım deriz. Çünkü bu sefer de bu dış e, etkenleri çocuğu e, işte bağımlı hale getiririz ama belki ufak teşvikler koymak hani her zaman da böyle maddi değeri olan şeyler değil ama bak birlikte güzelce oynarsanız e, akşam yemeğinden sonra işte sizinle birlikte ben de işimi rahat bir şekilde yaptığım için sizin sevdiğiniz e, şu oyunu oynayabiliriz gibi konuşabiliriz. E, bu şekilde çocuğa bir e, hani plan konduğu zaman Hı -hı. ikisini birlikte hani motive edildiği zaman kardeşle ilgili e, genellikle o tarz kardeş problemleri vardı sanki. E, bu, bu anlamda motive etmeye çalışmak ortak bir planla e, ödülle minik bir ödülle ama dediğim gibi ödül konusunda çok abartmamak lazım. Bu sefer de e, hep çıta yükseliyor yani. İşte birinde bir şey veriyorsunuz diğer seferde biraz daha fazlasını bekliyor gibi. Beklenti arttırmamak. beklenti arttırmadan sadece manevi ödüllerle özellikle hmm. hani birlikte şunu yapabiliriz. Çünkü onun da bir mantığını anlatarak. Çünkü benim şu an yemek pişirmem gerekiyor. Siz böyle yaptığınız için ben yemeği pişiremiyorum. Ama işlerimiz biterse birlikte şunu yaparız. Hani bir teşvik olduğu zaman belki biraz daha yumuşatılabilir ortam ama kardeş özellikle de yakın yaşlarda olanlar için de bu bir anlık hani e, çözülebilecek bir şey de değil. Onların ilişkisine yatırım yapmak çok önemli. Kardeş ilişkileri. Soru daha ekleyeyim mi virgül koyarak hızlıca? Tabii. Çünkü çok güzel böyle hoşuma gitti o soru. Nur Hanım demiş ki merhaba oğlum 13 aylık düştüğü bir yere çarptığı zaman nesneyi dövüyoruz. Bu doğru mu? Yani şundan Ah mı yaptı sana? Sana ya. vurdu mu diyerek acaba biz şiddete mi yönlendiriyoruz gibi? E, bu soruyu da araya sıkıştırarak toparlayalım mı? Evet. Konumuzu Aslında şey yani sanki e, ee, dediğiniz gibi bir karşılığı olması gerekiyor gibi çocuğa bunu hissettiriyoruz. Ee, i̇lk kısımda da konuşmuştuk ya da işte yastıkları yumruklamak çocuğun aklına gelmeyecek belki ama biz ona gösteriyoruz diyoruz ki ha o seni acıttı <gülüyor> sen de onu acıttı yani Sonra ne İstanbul'da mesajı verince kendi dönüyor ah yapıyor evet yani burada biz çocuğa ne mesajı verdik neyi öğretmiş olduk biraz ona bakmak sana lazım. zarar verene vur evet yani Maalesef. onun yerine e, canın acıdı değil mi? Bak bir dahakine e, burada masa oldu, olduğu için daha dikkatli kalkarsın işte e, o an çocukla empati yapmak yani buz tutmak birazcık buz tutarsak iyi gelir gibi bu yani başka bir şey yapmaya gerek yok ama çok ısırma eylemi de öfkeyle aynı şeyi yapacağız yani hmm. ısırıyor genelde evet. bunu söylüyorlar bir de o diş kaşıntısı o hmm. onun da bir, etkiseler biraz biyolojik bir istek gibi yani, onu öyle algılayalım sanki zarar verecek biraz. gibi algılıyoruz biz hmm. ama mesela Sırtı zaman çekince ay deyince bu sefer oyun zannediyor daha çok istiyor hoşlanıyor <gülüyor> videomuzu teşhirtmiş oluyoruz evet. tabii bir de öyle bir şey var dediğiniz Doğru. gibi. Ee, söyleyecekleriniz varsa böyle bir dakika hatta bitti süren belki hocam ama çok güzeldi. Ben de çok keyif aldım. Sürenin nasıl geçtiğini anlamadım. Bu konu Öyle, bitmez. Kesinlikle. Ee, i̇nşallah sizi Sürenin... böyle hikayeler. Yani 0-3 yaş döneminde bu sorun mu var? Hmm. Değil, değil mi hocam? Ya, Daha birçok şey var kesinlikle. aslında sadece yani, öfke değil. Korkular var, i̇şte, tuvalet eğitimleri ya. var. Muhtemelen Kars. konumuz olacaktır evet, ama. Evet. Yani evet, 03 yaş dönemi o temel bireyselleşmenin en temeli ve biz Kesinlikle. sorun yaşayan ailelere rehberlik yapmaya gayret edeceğiz. Bugün çok güzel bir program. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Hayırlı ediyorum. olsun. Sağ olasınız. Şahane bilgiler vardır. verdiniz hocam. Sağ olun. Ben de keyif aldım. Kalmadı değil mi söyleyecekleriniz böyle? Yani evet, çok var. <gülüyor> çok <gülüyor> var. O zaman Ama... bir daha söz alacağım. <gülüyor> Öyle mi? Alıyorum sözü canlı. İnşallah. Eline. Çünkü yani... çok beğenildi, Teşekkür çok sevildi. Edelim, sağ olun. Ee, sizin efendim, bilgileriniz. Ee, bir dahaki programda inşallah ağırlayalım hocamız. Tamam sizi. inşallah. Çok sağ olun. Eveliklerinize sağlık. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Ve efendim bugün de biz aylan sürenin sonuna geldik ve efendim, adım adım insanda... 0-3 yaş dönemini konuştuk. Daha da konuşacağız. 0-3 yaş dönem öyle hemen kolayca bitmeyecek. Daha çok seriler söyleyeceğiz. Konuları başlıklarımız hazırda bekliyor. Efendim insan olma yolunda giderken hiçbir sokak çıkmaz değildir. Motomuz var ya bugün de çıkmaz sandığımız bir sokağı aslında açmaya gayet ettik. Umarım faydalı olmuştur. Adım adım insan bitti efendim. Hoşçakalın.